Düşünmek kendi içine düşmektir. Değerli Tarih Masası izleyicileri, hepiniz hoş geldiniz. Bugün masada konuğumuz İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümünden İhsan Fazlaoğlu hocamız. Hocamız bugün giriş modlamızı da belirledi, bize yol haritamızı da çizdi. Hocamız, hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim. Hayırlı Olun, Çok teşekkür hocam. Teşekkür, ederiz. teşekkür ediyoruz. Sağ olun, sağ olun. Benim bugünkü konuşmaya dair en ufak bir fikrim yok. Sefa Hoca sen bir şey bilmiyorsun dedi. Ee, hocam <gülüyor> giriş sorusunu soramıyorum. Size yani ne konuşacağımıza dair bir şey <gülüyor> e, bilmiyoruz. Planlamadık. Evet. İhsan Hoca e, geldiği için de planlamayalım dedik. Evet. Biraz daha zuhurata tabi olsun diye. E, bilim tarihinin tarihini mi konuşalım aslında hocam? E, dedik. Olabilir. E, hocam da dedi ki o zaman tarihin kendisinden de bir başlamak lazım aslında. Evet. Bilim evet. midir? E, ta, bilim tarihindeki tarih bilim midir? E, bilimin tarihine konuşmadan önce tarihin bilimini evet. bir bilim veya olarak bilimliliğini e, belki e, masaya yatırarak başlayabiliriz diye aklımıza geldi. Şu Eyvallah, olarak. doğru. Şimdi tabii e, bu bilim kelimesi netameli bir kelime malum. Science kelimesi 1837'den önceye gitmez. O on Scientia e, bilgi demek biliyorsunuz ilim kelimesinin tercümesi olarak. Hı hı. İlk dönem e, bugün bizim bilim dediğimiz konuda çalışan insanlar kendilerinin Natural Philosophy. Ya da Natural Philosopher, doğa filozofu gibi görüyorlar. Newton gibi, Leibniz gibi. Şimdi e, 1837'den itibaren kullandığımız bilim kelimesi, bir de 1924'te bir kırılmaya uğrar. Özellikle kuantum fiziğinin ortaya çıkmasıyla birlikte. E, bugün biz artık bilimi çok geniş anlamda kullanıyoruz. Dil bilimleri diyoruz değil mi? Dini bilimler diyoruz. Sosyal bilimler, toplum bilimleri. Halbuki bir yüzyıl önce fiziğin dışında hiçbir şeyi bilimlemiyorlardı. Rutherford diye bir bilim adamı şey diyor. Sadece fizik bilimdir, diğerleri pul koleksiyonculuğudur diyordu mesela. Hmm. Bunun e, sebebi yani o... Ta, şeyden e, tarihsel derinliğinden köklerinden e, hareketle temellendirilebilir bir şey. Biz bugün bilim ne diyoruz bugün için? E, önceden belirlenmiş belirli bir kurallıktan hareket ederek e, olgu olayları nedenleyerek gerekçelendirerek temellendirerek rasyonel bir şekilde istidlali akılla bilmiye diyoruz. E, bunun için hadis de bir ilim oluyor çünkü nesneleri var, belirli bir yöntemi var. Çünkü bir, rasyonelite mutlak bir uzayda e, ceryan bir yapı değil, e, bir bilgiye e, rasyonelitesini veren yöntemidir. Eğer siz bir bilgiyi yöntemli bir tarzda elde ediyorsanız o rasyonel bir bilgidir. Ama bu bilgi e, tekrar edilebilir, denetlenebilir, eleştirebilir bir süreçten geçmesi lazım. Bunun için de kavramsal nedensel e, olması gerekiyor. Şimdi burada tam da tarih bilim olup olmaması e, noktasına geliyoruz. Şimdi İbn Ardan Mukaddimen'in hemen divacisinde girişinde e, çok ilginç bir şey söyler ki e, kendi dönemi e, bakımından da doğrudur. E, önce ne yaptığını çok iyi biliyor tabi. Diyor ki ben insan ilminin e, uzayını genişlettim. Çağtu f'da al ilmi al insani ifade çok dehşet bir ifade. Yani feza feza biliyorsun. İnsanlığın ilminin fe, ilmin fezası genişlettim. Tarihi bir bilime dönüştürdüm. Bu ne demek? Şu demek. Şimdi daha önce tarih bir tür istifleme. Yığma. İşte bu nasihat literatürü olu, ibret, menakıp gibi anlatı, hikaye tarzında ama nedenleme yok. Diyor ki ben tarihteki olduğu olayların arka planında bulunan o e, süper pozisyon dediğimiz bizim kuantum fiziğinde o pozisyonu tespit ettim. Onun bir illet bir nedeniliği var. Yani sosyal hayatta insanlığın yapıp ettiklerini de aslında bizim görmediğimiz bir nedenlilik var. Geliş güzel değil bu olaylar. Nasıl ki fizik dünyada bir düzen var ve bu düzenin belirli bir kurallılığı var. Yasa kelimesi henüz o gün yok tabii o Descartes'te ortaya çıkıyor malum. Bu kurallılık, kavanin diyor buna, bu kurallılık belirli bir tırnak içerisinde mantığa göre ceryan ediyor değil mi? Biz oradan hareket Yani dış dünyada bir tekrar var, bir örüntü var, bir süreç var, periyotlar var. Biz buradan hareket ederek e, belirli yasalamalar yapıyoruz, kurallılıklar çıkartıyoruz. Çünkü fizik dünyada her şey tek tek olsa bir yasalılık çıkartamazsınız. Benzer şekilde e, hayat dedim, tabiatın dışında hayatta da Belirli kurallıklar var, tekrarlar var. Mesela insan devlet kuruyor, i̇şte tarım yapıyor, hayvancılıkla uğraşıyor, ekonomi üretiyor yani. Bunların illetlerini bulduğumuz zaman tarih artık bir bilime dönüşür. Çünkü düşünmek nedenlemektir. Siz herhangi bir şeyi nedenlediğinizde, illet bağlarını kurduğunuzda, onun o olgu olayların, o uzaydaki olgu nedenler hiyerarşisine ince ettiğinizde o artık bir bilgiye dönüşür, rasyonel bir bilgiye dönüşür. O zaman menkıbevi olan e, historiyayı e, bilim olan tarihe dönüştüren İbni Haldun, İbn Haldun mudur? Tabii kesinlikle. Şöyle historiya araştırmak demek. Nasıl bir araştırma? Peşinden gitme. Dolaşma. İşte biz e, İngilizce'de hala kullanıyoruz. Nature history. Doğa araştırmaları diyoruz buna. Doğa tarihi diye tercüme var. Öyle bir şey yok. <gülüyor> doğa araştırma nedir? <gülüyor> Börtü böcek toplarsın. bitki incelersin. Değil mi? İşte toprak çeşitleri toplarsın. Tıpkı bu karıncanın malzeme toplasın, toplamasına benziyor. E, toplarsın, yağarsın. Hiçbir işleme tabi tutmazsın. Tasnifsiz hali. Tasnifsize tabii. E, ama diyelim ki arı ne yapar? Toplar, onları bal yapar. Yepyeni bir şeye dönüştürür, sana verir. Bilgi biraz böyle bir şey. Malumatı toplayacaksın. Sonra onu zihninde işleyeceksin. Nedensel bağlantılarını... E, ...kuracaksın. nedenlerin arasındaki yerini tayin edeceksin. Buna bilgi diyoruz. i̇bn ne Ardun ilk defa bunu yapıyor. Onun için zaten klasik gelenekte historia ve teoriya kavgası var. Ve bu 17. yüzyılda tekrar canlanıyor. Zaten biz modern bilimi biraz daha historia ile teoriya izdivacından ortaya çıkmıştır deriz. Çünkü empirik karakteri historia'ya dayanıyor. Malum işte modern bilim dediğimiz işte Kopernik, Descartes, Hurgensburg'dan Newton'a kadar giden süreçte <gülüyor> artık historia da bilimsel bilgin bir parçasına dönüşüyor. Teoriya'nın yanında. O açıdan e, tarih e, bilim olması bu anlamıyla İbn-i Haldun'la başlıyor. Tabi modern dönemde başka bir dönüşüm geçiriyor. Özellikle Newtoncu bilim, mekanik bilim ortaya çıktıktan sonra e, bilimin empirik, mekanik ve matematik karakterli olması iddiası e, doğal olarak top, bugün toplumsal beşeri bilimler dediğimiz ya da e, gaistik bilimler dediği Almanlar, o manevi bilimleri bilim olmanın dışında çıkartıyor. Çünkü her türlü bilgi e, ...fizik modeline göre empirik, mekanik, matematik karakteri indirgenmek zorunda. Biliyorsun Çiğin, Viko'nun e, 1725'te yayınladığı Nova Scientia kitabı, yeni bilim diye terc tercüme edildi Türkçe. Tam da bununla alakalı. Çünkü bir Nova Scientia var zaten. Newtonian bilim. E, bir de yeni bir Nova Scientia çıkarttı başımıza. Nedir Nova Scientia? Tarih. Yani bilim, evet siz bir bilim diyorsunuz ama... Nova Saintea yeni bilim zaten ama bu doğanın bilimi doğasını yarattığınız bir şey değil. O sizin iradenizden bağımsız olarak var. Onu ne kadar nüfuz edebilirsiniz? Ama bir de bizim yarattığımız bir dünya var. Masallarımız var, şiirlerimiz var değil mi? Hukukumuz var, hikayelerimiz var. Kısaca tarihimiz var. Bunun bilimini diyor Viko ancak biz yapabiliriz. Bunun hakikatini bilebiliriz. Dolayısıyla esas Nova Saintea tarihtir diyor. 1725 Nüfton 1727'de ölüyor biliyorsun. Newton yaşarken ve ona kitabı gönderiyor. Mesela batıda bir çatallama ortaya çıkıyor. İki Nova Scientia var. Biri Natural Sciences dediğimiz. Biri de nedir ne diyelim sosyal bilimler. Humanitas dediğimiz. Hı -hı. Bu kavga çok meşhurdur batıda. İki kültür diyorlar buna. Two cultures değil mi? Hı -hı. Yani bu kavga ancak e, dinteyle bir nebze çözülüyor. Ama e, bunun çözülebilmesi için işte tam da o bilim tarihi dediğimiz hadise burada işin içine giriyor. Peki bu ikisi kardeş midir hocam? İşte bilim tarihiyle birlikte bunların kardeş olduğunu iddia etmeye başlıyoruz. Ne demek bu? E, bilim de tarihsel bir şeydir. Ama o döneme kadar bilim bir tür metahistorik ya da ahistorik bir yapı olarak kabul ediliyor. Şeyin Descartes'tan başlayan özne anlayışının e, Kant'ta bu transandantal özne. Sanki bir e, insan türü var. Bir insan var tanrı gibi zaman mekan değişkenlerinden bağımsız, soyut bir insan bu. Bu üretiyor bilimi gibi bakıyoruz değil mi? Descartes'in saf aklın kritiği senin benim aklım değil o. Transandant elego, ego'nun aklının kritiğidir. Ama özellikle 1860'larda işte non-oktiden geometrinin ortaya çıkması, Maxwell'in elektromanyetik teorisinin ortaya çıkması gibi gelişmeler bunu sarsıyor. Akabinde tabi özellikle sosyalist, komünist fikirlerin her türlü olup bitenin tabiatta, şey hayatta toplumsal üretim olduğunu, beşeri olduğunu toplumu aşan yapılar olmadığı iddiası... ...özellikle Grossman ve Hessen, biz ona Hessen-Grossman tezi diyoruz. Yani Newton'un bilimi bile kendi toplumsal gerçekliğinden soyutlanarak açıklanamaz. Çünkü Newton'un günlüğüne baktığınız zaman... Gravitasyonu yani çekim kuvvetini bile transatlantik ticaretle ilişkilendirerek anlatıyor. Hmm. Çünkü gemiler, büyük gemiler biliyorsun o dönemde sen daha iyi bilirsin bunları. Estağfurullah. Ticaret gemide 10 gemiden 6'sı geri dönmüyor. Okyanusta seyahat etmek o dönemin şartlarında. Çünkü metcezir olayları çok güçlü. <gülüyor> Dolayısıyla bunu çözmeye çalışıyor. Başka bir sürü örnek de veriyor. Bu açıdan e, tarih bilimi i̇bn Haldun tarafından kuruldu ama özellikle işte modern bilimin ortaya çıkmasıyla bu <gülüyor> Newtonian bilimin tekrar bir sarsıntı geçiriyor. Ancak işte e, Alman idealizmi ve romantizmi yani Kant'ın talebesi e, Herder'den başlayıp e, Hegel üzerinden Dilt'e kadar gelen süreç içerisinde e, tarihin de e, farklı bir gerçeklik küresi olduğu ve bu farklı gerçeklik küresine ilişkin bilme yönteminin de şeyden farklı olması gerektiği fizikten. İşte birinci explanation'a açıklamaya dayalı bir modelken öbürü understanding yani anlamaya dayalı bir model var. Çünkü siz fiziksel nesneyi yaratmadığınız için o sizden bağımsız olduğundan dolayı onunla olan ilişkiniz bir tür arada e, duvar varmış gibi. Bir, şey, bir tür tek yönlü bir ilişkidir. Hmm. Ama öbür hmm. ilişki hermanitik bir ilişki. Çünkü siz bu bardağı yapanın niyetini de dikkate almak zorundasınız. Tarihsel objelerde, nesnelerde o nesneleri üreten insanların iradeleri Değil mi? İçkindir. Orada bir mana ararsınız. Yani şöyle güzel bir örnek vereyim buna. Şimdi Süleymaniye Kütüphanesi'ye gittiğinizde bir yazma eser var. Yazma eseri siz fiziksel analize tabi tutabilirsiniz. Kağıdın özellikleri, cildin özellikleri değil mi? Mürekkebin özellikleri. Ama bütün bunları topladığınızda size o kitabı vermez. Evet. Çünkü o kitabın bir içeriği var. Adam diyelim ki orada bir felsefe metni yazmış. Bu felsefe metni niye yazmış? Niçin yazmış? Bağlamı ne? Niye üretti? Onu aramaya başlarsınız. Dolayısıyla burada iki ontolojik tabaka var. Bir fiziki tabaka. Çünkü neticede hayat tarihi dediğimiz fizik dünyada ortaya çıkıyor ama yepyeni bir tabaka. Ve <gülüyor> bu tabaka da insan iradesinin ihtiyarın cisimleşmiş hali. Yani Süleymaniye Camii sadece bir taş yığından ibaret değil. Orada onu yapan insanların değerleri var. Değil mi? Ma anlamları var. E, o açıdan tarih anlamı araştıran bir bilim. Dolayısıyla hermönitik bir e, tarafı var. Şeyin, tarihin e, bir yorumlama tarafı var. Nasıl ki bilimde teori bağımlı bir düşüncemiz varsa, e, tarih biliminde de yorum bağımlı bir yaklaşımımız söz konusu. Çünkü nesnelerin, e, üret, üreten insanların anlam dünyasını da çözümlemeye çalışırız. Zipli dosya gibi onlar yani. Bunu çözümlemeye çalışırız. Tabii çok daha farklı özellikler var. Yani fiziksel nesne bizi etkilemez ama tarihsel olgu olaylar bizi etkiler. Yani biz diyelim ki geçmişte kalmış bir felsefi sistemi çalıştığımızda etkisine kalıp onu yeniden ihya edebiliriz. Evet. Değil mi? İşte sosyalizm çalışırken sosyaliz olabiliriz. Faşizm çalışırken faşist olabiliriz. Tarihsel olgu olaylar bizi bugün de etkileyebilirler. Dolayısıyla oradaki gidiş gelişler çift yönlüdür. Tek yönlü değildir filan gibi pek çok şey var. Fiziksel nesneler mesela Japon'da, Çinli'de, Amerika'da Türk'te aynı derecede yakınken herhangi bir insan kültürün ürettiği olgu anlamak için onun diline sahip olmak lazım. Orada bir çünkü yabancı kelimesi mesela doğa bilimleri için geçerli değil ama insan bilimleri için ya da tarih için Hı -hı. geçerli değil Hı -hı. Japon tarih dilini bilmeden, Hı -hı. onların anlam değer dünyasını nüfuz etmeden meseleyi anlayamazsınız. Hı -hı. Şimdi burada bilim tarihi önüne, bilim tarihi burada oturuyor diyor ki <gülüyor> ya bu bilim öyle ahistorik, meteoristik bir şey değil. Daha gayet insanlar öğrettiği bir şey tarihte ortaya çıkmış. Bunun bir şeyi var, arka planı var. E, ta Mezopotamide itibaren başlıyor. ilk yazıdan itibaren bu, bugüne geliyor. Dolayısıyla bilim de bir kültürdür. Esas itibarıyla. Yani tabii. üretilmiştir. Tabi üretilmiştir. E, zaten tabi o dönemde artık e, genel e, özel izafiyet teorisi kuantum teorisiyle artık bilimdeki kesinlik iddiasından da vazgeçildiği için olasılıklı bir bilim yakınsak bilgi dediğimiz. E, bu çerçevede artık e, bilim tarihi bir fonksiyon üstleniyor. E, bilim yani yan bilimle e, geistik bilimler arasında yani Vico ile bir, bir ara getirmiş oluyor. Bu çatışma bugün pek öyle çok şey değil, şedid değil, değil ama hı hı. yine de hala yine de tartışıyor. Yani bir fizikçi iyi bir fizikçi tarihi de fizik tarihini bilim kabul etmez. Hı hı. Peki hocam siz kafanızda düşünürken ben bunu hep merak etmişimdir ama size daha önce hiç sormadım. İlk defa şimdi soruyorum bizim tarihimizden bağımsız olarak, yani mesela ilim ve fen kelimelerinin, ulum veya işte fünun kelimeleri <gülüyor> siz bu ikisine göre mi tasnif ediyorsunuz? Yani mesela bu bardağın e, anlamı ile ilgili bir şeyi e, ilim kısmında veya ötekini fen veya işte fünun kısmında mı değerlendiriyorsunuz? Sizin kafanızda bu iki <gülüyor> tasnife uğrayarak Yok. mı oturuyor? Yok. Onlar çok... Şimdi bu evet, bilgiyi tasnif etmekle, bilim disiplinini tasnif etmek iki ayrı yaklaşımdır ee, bir de taksimle tasdifi birbirine karıştırmamak lazım hı hı. taksim e, bu işin zatından kaynaklanan bir şeydir onu taksim deriz tasdif ise arazlarını dikkate alarak yaparız ikinci özelliklerini dikkate alırız ilimler tasdif edilir ama ilim taksim edilir Arapçada ilmin çoğulu yoktu Tabii İngilizce'deki gibi nolducun çoğulu olmaz hı hı. değil hı hı. mi? Disiplinlerin çoğulu vardır. İlim kelimesinin ulum dediğin de onun disiplin anlamındadır. İlim hı. tektir çünkü. Bilgi. Hı hı. Hı. Yekpare bir hadisedir. E, ve sizin bu tür tasdiflere sahip olabilmeniz için... ...bir e, arka planda bir ontolojinizin olması lazım. Bir varlık görüşünüz olması lazım. Şimdi Türkiye'de önemli meselelerinde bir bununla ilgili bir yazı yazdım. Bizim bir varlık tasavurumuz e, yok. İdareten, yani metafizik çanak diyorum ben buna. Metafizik çanağımız yok bizim. Biz başkalarının çanağını yalıyoruz bu açıdan bu yalamayı iğrenç bir şey olarak görmeyin yani zayıf kültürler başka kültürleri imite eder taklit eder gayet doğal bu şimdi diyelim ki ama Taşköprü zadenin Miftahos sayısına baktığın zaman o adamın bir e, çok gelişmiş sofistike bir varlık tasavvuru var bu varlığı hem e, taksim hem ediyor mevcudatı ve buradan hareket ederek de her bir mevcut küresiyle uğraşan bir bilimi vazgeçiyor ve 3 400'e 500, 600'e yakın bilim e, ortaya çıkartıyor işte Descartes Modern sistemi kurarken orada bir varlık anlayışı var değil mi? <gülüyor> Dolayısıyla <gülüyor> bizim bugün Türkiye'de Türk düşünüleri olarak niye göre düşüneceğimiz konusunda bir ittifakımız yok. Herkes biraz takılıyor yani. Fransız kültüründe yetişmiş biri Fransız düşünüyor. Fransız tarzı düşünüyor. Öbürü Alman tarzı, öbürü Rus tarzı, öbürü Mısır tarzı o da var. Yani Biz hep Batı'yı suçluyoruz ama Mısır, İran tarzı düşünenler de var yani Türkiye'de. E, bu e, bir herçümerç bu, bu kafa karışıklığı bu e, kendi tarzımızda düşünebilmemiz için bizim varlıkla olan ilişkimizi e, bir ibare ve ifadeye dönüştürmemiz lazım henüz öyle bir yaklaşımımız yok dolayısıyla herkes kafasına göre şu bardakla ilişki kuruyor yani hı hı. kültürün ortak bir ilişki kurma tarzı henüz gelişmemiş hı hı. bir de tarihin başka bir tarafından bahsetmek istiyorum şimdi bu <gülüyor> tabi tarihselcilik de deniyor buna ama Şimdi tarih kelimesi niye bu kadar e, özellikle e, Herder'den itibaren başlayarak e, Hegel'le aşırı derecede e, yerleşti. O da şu, şimdi biliyorsunuz Kant ilk defa, işte o Hamburg depreminden sonra ortaya çıkan süreç içerisinde... E, ...Nesne ile olan ilişkimizde bir correlation ilişkisi bu. E, Tanrı'nın elinin ne ihtiyaç duymadığımızı, tabii Katolik, e, Avrupa kültürü için söylüyorum bunu... Tan'ın eli diyorlar buna. Tan'ın eline ihtiyacımız yok artık. Ee, biz nesneyle çıplak bir ilişkimiz var ve bu nesnenin e, bilinemezliği konusunda herhangi bir konuşma, diskora ihtiyacımız yok. Nesnenin kendisi bize sunuş tarzı, fenomenel tarzıyla e, yetinebiliriz diyor. Şimdi bu e, tabi diğer şeylere birleşince e, kutsalın ortadan kalkmasına neden oluyor batıda. E, ta, tabi şeye kadar, lütereye kadar gidebilirsin bunun için. Şimdi <gülüyor> kutsal ortadan kalkıyor. Bir de artık öte dünya inancı da e, ortadan kalkıyor. Dikkat ederseniz, örneğin resimlerine kadar hep böyle yukarıda bir hale vardır. Hı hı. E, çünkü e, Ortaçağ Avrupası, daha e, işte 1500 ile yakındır e, otelde olduğunu, herhangi bir otobüsün gelip onları alıp götüreceği inancıyla yaşıyor, değil mi? İsa gelecek ya da ne bileyim ben, Mesih gelecek, biz alıp götürecek. Dolayısıyla bu dünyaya kazık kalkmaya. İhtiyaç yok değil mi? Kapitalizm aslında esas itibariyle nedir? Dünyaya kazık kalkmak, öte dünya milletlerini iptal etmektir. Şimdi yalnız bu süreç içerisinde bir anlam problemi doğuruyor. Peki biz birey ve tür olarak ve millet olarak anlamı nereden devşireceğiz? Hı. Öte dünya inancı kalkmışsa ha, o zaman Almanlar daha, daha yani bir fikirleştiriyorlar. Toprakla girdiğimiz ilişki kultur, hı hı. biliyorsun toprakla girilen ilişkiden, hı hı. tarımla alakalı Dolayısıyla bir millet kendi anlamını kendi toprağından hareket ederek üretebilir. Hı -hı. Alman milletinin ta şeyi, e, nedir o anlamı? E, kendi toprağıyla girdiği ilişkinin sonucudur diyor. Hı -hı. Ve her şeyi tarihselleştiriyor. Çok güzel bir örnek vereyim sana. Edison Kritik diye bir disiplin var biliyorsun değil Hı -hı. mi? Tenkitli neşir. Tenkitli neşir. Bunu Almanlar icat ediyor. Hı -hı. Ama bunu akademik bir e, disiplin olarak icat etmiyorlar. Metod olarak. Anlamın zaten. tarihini bulmamız lazım. Hı -hı. Şimdi elimizde bir diyelim ki Aristoteles'in metni var. E bu metnin tarih içerisinde pek çok farklı e kopya edenler tarafından, kopyacılar tarafından, müstensiller tarafından çoğaltılıyor. Değil mi? Biz bugün herhangi bir, mesela i̇bn Sina'nın, Farabi'nin ağabeyinin topluyoruz. müsa farkları var. Kimisinde yanlış diyorsun. Şimdi Hegel'in ifadesiyle yanlış doğrulara giden eksik doğrulardır. Yani yanlış. Tam doğruya giden eksik doğrulardır. Dolayısıyla dikkat edersen edisyon kritikten altında Nus'a -nus farklarını veririz. Evet. İşte Gılgamış destanını hazırlarken düşünsene. Eksik koyarız hani, ah, veya fazlalığı Bu Anlam tarihsel bir kökten geliyorsa o anlam sadece pür anlamıyla tam anlam değildir, tam doğru değildir. Yanlışları da içerir. Dolayısıyla tarihin bir de böyle bir anlamı var. E, minnetlerin insanların anlamını e, gelecek e, ki bu gelecek kıyamet, ahiret Ile, öte dünya ile alakalı, orası kopup gittiğinde çünkü biliyorsun Kantın bir e, şeyin safaklı kritiği yayınlandıktan sonraki 1802'dir ölümü. Kantın e, yanlış hatırlamıyorsam 1804'te olabilir. E, özellikle Alman dünyasında çok önemli intiharlar oluyor. Vatandaş değil tabi entelektüeller. Çünkü hakikatle irtibatımız kayboldu. Meşhurdur işte Kant'a soruyorlar Üstad, e, artık hakikati bilebilecek miyiz? Kusura bakmayın öyle bir şey yok ki bile siz diyor yani. Şimdi bu büyük sıkıntılar hakikat krizi ya da kant krizi deniyor buna Hı. Batı düşüncesinde. Bu ama havasa dair bir. Havasa Hı. dair ama bu süreç içerisinde eğitimle birlikte aşayıda tabii nihilizm yani. dediğin hadise. Nedir bu? Yani bugün şu anda sofizm dediğin değil mi? Şu an dünyada bir sofizm var. Hiçbir değer yok ki. Yani şey gibi börtöbeciyiz. Yaşayalım, eğlenelim, sevelim, sevişelim, yiyelim, iyi geçirelim, iyi yaşayalım. Değil mi? Ee, Andronenimizi tetikleyecek. Yani şöyle modernizmi şöyle özetleyebilirsin. Yeryüzünde bir milyar insan temiz suya erişim sağlayamazken Mars'ta su var mı diye araştırma işidir. Buna modernizm denir. Tamam Ya bir milyar insan temiz suya erişemiyor. Sen Mars'ta su var mı diye uzay aracı gönderiyorsun. İşte bu modernizm bu yani. Şimdi böyle bir ortamda <gülüyor> bireyin varlığa tutunmasını neyle sağlayacaksın? Biz felsefeye geçtik ha. Farklı bir tarihi. Nasıl sağlayacaksın? O yüzden başlık koymadık. <gülüyor> <gülüyor> Bu tür numaralar yapacaksın işte. Hı hı. E, dikkat et Alman tarihçiliği iki dünya savaşı üretti. Hı hı hı. Değil mi? Ha. Yani öyle çok da şişede durduğu gibi durmuyor bu iş. Bir de ondan öncesi Sedan da var ayrıca da. Tabii ha. yani hayır. 1583 Bertonovas olayından itibaren başlayabilirsin. Değil mi? Fransa'daki büyük katliam. Sonra o 100 savaşları, 30 yıl savaşları gelirsin. Fransız devriminde kaç tane Fransız öldürdü Fransızlar? Kendi kendilerini öldürdüler. Başka bir sürü şey. Onları sen benden çok daha iyi bilirsin. Estağfurullah hocam. Ha. O açıdan e, bunlar hani şişenin dibinde durduğu gibi durmuyor. İnanılmaz e, sonuçları var eğitim öğretim yoluyla hele bugünkü iletişim araçlarını düşünürsek televizyonu radyosu interneti sosyal medyası inanılmaz bir nihilizm var değer aşınması yani insanlar haklı olarak tabii e, anlamımızı nerede bulacağız yani niye yaşıyorum niye buradayım ne anlamı var bu hayatın eğer dürüstsen kendine oturup intihar edersin yani. i̇ntihar, eğer öyleyse e, tabii intihar eden evet. insanların en büyük cümlesi nedir hatırla filmlerde romanlarda Yaşamanın bir anlamı kalmadı çünkü anlamdır bizi yaşatan. Tamam biz fiziksel bir varlığız. evrenin uzantısıyız ama e, o kadar ilginç bir varlık ki bu e, evrenin varlıkça evrenin uz, evrenin uzantısı olan e, bu var olan bilgi bakımından evreni kendisinin uzantısı haline dönüştürüyor. Anladım. Çok korkunç bir şey yapıyoruz yani. Anladım. Aklımızı evrene seriyoruz ve ikinci bir evren bilgi bilgiyle kurulu ikinci bir evren üretiyoruz. Evet, neyse felsefeye girdik. Aklıma şöyle gelmişti hocam. E, bu Almanların ben askeri kültür teorisi yazarken biraz da kültür okumak e, zorunda kaldım demeyeyim de hani zaten merakla okuduğum zaman e, genel olarak natur fölker, kultur fölker diye tasnif etmişler. Evet sonra okur okumaz bu İbni Haldun dedim direkt doğrudan. Hani onun Hadari ve Bedevi işte Umran diye açıkladığı şeyde. Aslında bir miktar hani bundan bahsedebilir miyiz? Onu bilmiyorum tabii. Senin o yakaladığın şeyi ben okumam lazım. Araştırmam lazım. Böyle şimdi çağrışım yoluyla düşünmek gibi bir şey değil. Ama şeyde İbni Haldun'daki Bedevi-Hadari ayrımı e, ...pek çok açıdan yapılan bir şey. Sadece hı hı, bundan hı. açısından, ahlak açısından yapılır, ekonomik ilişkili açısından yapılır, devletleşme açısından yapılır. Pek çok açıdan yapılan bir şey. Oradaki tabii bedavet meselesi sadece bedevilikle alakalı değil. Hı hı. Aslında bir e, zihni hı hı. durum, bir zihniyet durumu, bir yaşama biçimi aslında o. E, Hadarette başka bir yaşama biçimi, yaşama tarzı. Çünkü siz bedevi olduğunuz, mesela İbn-i Haldun bedevi ahlakını, hadari ahlaka değil mi? Üstün tutar. Hı hı. Ama diğer unsurlar bakımından hadareti üstün tutar. İkisini entegre etmeye çalışır. Acaba biz hadari iken bedevi ahlakı e, sürdürebilir miyiz? İşte onun için tasavvufa yöneliyor zaten. Tasavvuf kitabı var biliyorsun ona nispet e, O Dolayısıyla farklı e, bağlamlarda üretilen şeyler. Senin dediğin şeyi benim Almanlarda çalışmam lazım. Hı -hı. Onu bilmiyorum yani. Zihnimde bir resmi yok. Tamamdır. Tasavur hocam. oluşmadı yani. Tamamdır. Tekrar o zaman bilim tarihine dönelim. <gülüyor> e, bilim tarihinde özellikle şöyle, siz... Heh. Buyurunuz hocam. Şöyle. E, şimdi biraz önce sen masa kelimesini kullandın ya tarih masası. Hı -hı. Ben de sana bir medeniyet masası. Benim masa kelimesi çok kullanırım ben. Hı -hı. Gelen bir bilim masası. Ne kurmamız lazım Hı -hı. yine düşünmeye başlamak için işte falan diye. Şimdi Avrupa'da şöyle bir e, mesele. Dedik ya Avrupa'daki o doğa bilimleriyle kültür bilimlerinin çatışmasını çözmek için bilim tarihi kavramını geliştirdiler ve büyük oranda bunu çözdüler. Bizim bizim gibi toplumlar yani batı dışı toplumlar değil daha Batı Avrupa dışı toplumlar da ise bilim tarihinin başka bir fonksiyonu var. Şimdi Avrupa özellikle 1860'larda biliyorsun kolonyalizm zirveye çıktı. 2100 Dünya Savaşı kadar devam etti. İnanılmaz bir e, artı diğer ürettiler. Ben biraz Avrupa şehirlerini gezmiş biri olarak söyleyeyim. Neredeyse bütün o Binalar 1850 ve sonrası yapılmıştır. Şimdi e, Avrupalılar şunu fark etti tabi aydınlamadan itibaren. Biz yeni bir şey yaptık. Yani ondan önce hatırla mesela İngilizlerin yazdığı dünya tarihinde dünya tarihi ikiye bölünür. İslam öncesi sonrası. Fransızlar da öyle. Almanlar ilk defa bunu değiştiriyor. İslam'a bu kadar çok yer vermememize gerek yok diye. Ve kendi yaptıklarının gramenini yazıyorlar. Şuna benziyor bir dil konuştuk bu dilin gramerini yazalım. Ha yazıyorlar bakıyorlar ki biz bunu bilimle ve o bilimin e, bilimi eşlik eden teknolojiyle. Bir bilim ve teknoloji. Dolayısıyla buna medeniyet diyorlar. Bir medeniyet masası kuruyorlar. Ve bu masaya üye olabilmek için her milletin batı Avrupa'da oluştuğu tarzıyla bilim ve teknoloji katkılarını göstermesi gerekiyor. Yani diyelim ki siz Türkiye'den gittiniz Osmanlı döneminde. Dediniz ki ya ben bu masada oturacağım ben medeni bir adamım. Diyecekler ki masadaki saç, nedir, çatal mı senin, salata mı senin ne bileyim ben buradaki Amsin, neyin sahibisin neyin gibi. Neyin sahibisin? Değilsen çöplükte bekleyeceksin. Dikkat et. Hegel Afrikalıları tanımlarken bu açıdan tanımlıyor. Hmm. Diyor ki onlar tarihsizdir. Çünkü hiçbir katkıları yok. Şimdi bizimkiler ta Osmanlı'nın ilk son bu dönemlerde tam Süleyman Suudi Efendi, akabinde Sarı Zeki, değil mi? İslam ya Müslümanların ve Türklerin felsefe bilime, teknoloji yaptığı katkıları göstermeye başlıyorlar. Ve Cumhuriyet kurulur kurulmaz da ilk yapılan işlerden biri değil mi? Aydın Sayın Hoca'yı Şeye gönderip... E, Amerika Amerika, niye bunu yapıyor? Genç Cumhuriyet bir sürü borcu var. Savaşta yeni çıkmış değil mi? Ekonomi çok iyi değil. Sen daha iyi biliyorsun. Estağfurullah. E, bunun nedeni şu. Çünkü Türkler medeni bir milletse... E, ...insanlık tarihine o medeniyet masasına yaptığı katkı göstermek zorunda. İşte hatırla Aydın Sayıl Hoca'nın tezin adını. İslam medeniyetinde bilim kurumları. Bak bilim değil. Tek bir bilim alsam bu kadar etkili olmayabilir. Bilim kurumları özellikle hastaneler ve hastaneler... Rasathaneler kısmı biliyorsun. Türkiye'de de yayınlandı. Şimdi bu her şey için Çinler için de geçerli. Çinler Joseph Nidim'e ne yazdırıyorlar? Eşi İngilizce, Çinlidir biliyorsun. Science and civilization in China. Hmm. Aa sana on cilt. Her bir cilde bir şey. Hmm. Ee, dolayısıyla bilim tarihi çok ideolojik bir disipline dönüşüyor. Şimdi ben bunu... Dolayısıyla e, bilimlikten birazcık çıkıyor mu? E, kullanım itibarıyla. Siz bilim tarihini... E, Tabii psikolojik bir halede dönüşüyor. Mesela Türkiye'de hatırla bilim tarihi denince önce biz bulduk psikolojisi var. Sıfır Hı -hı. önce biz bulduk. Amerika Hı -hı. önce biz gittik değil mi? Hı -hı. Bir de kahramanlar üretiyoruz. Onların niftonu varsa bizim var isimimiz var. ya yani biz savaş tarihi gibi okuyoruz senin. Aslında bilim tarihi bir savaş tarihi gibi okuyoruz. Halbuki bu bir yarış tarihi değil. Bir savaş tarihi değil yani. Tabi bunu biz şey yapmadık. Onlar yaptı bize bazı kısıtlar getirince biz de bu kısıtları aşmak istiyoruz. Dolayısıyla bir sarmal oluşuyor burada. Bunu ben canlı olarak da gördüm. Türkiye Cumhuriyetler, Sovyetler çöktükten sonra bağımsızlığını kazanınca mesela Özbekistan, Türkmenistan'da çağrıldığımda, gittiğimde. Niçin çağrıldım sence? Özbeklerin bilim ve medeniyete katkıları üzerine konuşur musun? Türkmenistan'a da aynı şekilde. Niye? Çünkü onlar da yeni bağımsızlığını kazanmış devletler olarak o medeniyet masasında yer almak istiyorlar. ...ne kadar bilim, bugün bile değil mi... E, ...ne kadar indeksli yayının var... ...ne kadar üniversite bilmem neye geliyor... ...tam bir self-orientalizme de döndü bu iş ama... ...neticede bugün hala devam ediyor... ...dikkat ederseniz Türkiye'de özellikle... ...Fuat Sezgin rahmetli ve sonrasında... ...değil mi... ...bilim tarihi tamamen popüler... ...hatta vulgarize bir hal aldı... Yani, ...popülerlik iyidir ama vulgarize çok kötüdür... ...yani çünkü Hı -hı. zeminini kaybetmek demektir... ...vulgarize, bilgiyi vulgarize etmek... ...yani kuantum... E, rehabilitasyon merkezleri açmak kuantumu zemininden koparmaktır. O vulgarize bir şey oluyor. E, bilim tarihi biraz Türkiye'de vulgarize de oldu hatta bu açıdan. <gülüyor> Ve bunun sebebi ne? Bu psikolojik sahihler. Metinleri incelemeden bak her zaman söylüyorum. Daha biz biz yazma kültürüyüz. Envanterimiz çıkmamış. Bu yazmaların çoğu edisyon kritik edilmemiş. Üzerine ikinci çalışmalar yapılmamış. Ama ahkam kesiyoruz hepimiz. Yani bırak ayrıntıları i̇bn Sina'nın tam bir külliyatına sahip değiliz. İslam tarihini ve insanlık tarihinin yetiştirdiği en büyük isimlerden biri. Ama konuşuyoruz. Değil mi? Niye? Çünkü psikolojik ihtiyaçlarımız var bu konuda. <gülüyor> ben bir hikaye anlatayım sana. Hikayeyi yaşadığım zaman Türkmenistan'a gittik. Sonra <gülüyor> en son Türk Büyükelçiliği'nde bir yemek verildi akademisyenlere. Türkmenistan Dışişleri Bakan katıldı. ...o zamanki. E, biz Mervi gezmekten geldik. Mervi çok önemli tarihi için malum. E, dedi ki bu... ...Dişleri Bakayması, hocalarımız Merve gitti mi? Gittik dedik. Nasıl buldunuz? Dediler. Ben de orada dedim ki... ...altını mı soruyorsun üstünü mü? Hı. Tabii zeki bir adam. Hocam her ikisini de anlatın dedi. Üstünde bir şey yok dedim. İşte Sultan Sencer'in mezarı... ...birkaç sahabe kabri. ...altına gelince... Çak yani farkında olmadan 40 dakika ben bunlara Nişabur, Ömer Aynanlar, Karakiler, bütün o Merv, Sultan Sencer, Melikşa etrafındaki ulema bunlar neler yaptılar, ne ettiler? Tahrir hareketi, Tahkik hareketi, Talim hareketi anlattım ben. Hiç kimse de kesmiyor. Ben de e, kaptırdım gittim malum mesleğimizde. Sonra adam Doğanım dedi. Doğanım meğer Türkmenlerde sadece anne ortak olursa söylenmiş. Baba ortak olunca kardeş, hmm. anne ortak olunca Doğan. Doğan'ım dedi sen neredeydin dedi ya. Ulan dedi bundan sonra beni kimse tutabilir mi? Biz bir yere gidiyoruz. ne Türkmenistan kaç 10 17. Ne yaptınız? Hiçbir şey. Şimdi ben ooo bir başlayacağım. Karakiler, Ömer Ayağı isimleri de tutmuş. Şimdi anlatabiliyor muyum o Aynı şey Özbekistan'da gördüm ben. Hı hı. <gülüyor> Şimdi bilim tarihi Türkiye'de de böyle bir fonksiyon uyguluyor. Şimdi bunun sonuçları bakımından... Böyle bir tezahür göstermesi sıkıntı değil. Ama yöntemi, bilimselliğini, o rasyon kaybetmemiz lazım. O zaman varı yok gösterirsin, yoku var gösterirsin. E, i̇ş şeye mistizme döner. Bir milleti mahvetmenin iki yolu vardır. O milleti ya mistizme ya sofizme bulaştırmak. Bu senin sahih bilgi etmeni, olgu olaylarla sahih bir temas kurmanı engeller. Onun için diyoruz ya, e, usul abdesi gusul abdesinden daha önemlidir yöntem. Ki o, ne dedik? yöntem bilimsel bilgi üretir, rasyoneliteyi verir. Bu yöntemi kaybederiz ve kaybediyoruz da yani. Şimdi adam öyle bir medresi anlatıyor ki 36 yılımı doldurdum ben. Ben öyle bir medrese İstanbul'da görmedim mesela. Yani yok yani. Ya yani öyle bir İbn Sina anlatıyor ki ya da öyle bir Gazali anlatıyor ki öyle bir yok öyle adamlar. İdealize ediyorsun, soyutluyorsun. Ulaşılabilirliği de kalmıyor onun Gençler ona ulaşamaz artık. ...tüm ulemamızı, alimlerimizi, bilgilerimizi bu şekilde anlatıyoruz. Bir e, mimarsından anlatıyorlar. ya Bunu yapan da vatandaşlığıyla okumuş, yazmışlar. Hocam bu Süleyman'i mimarsına yapamaz. Bu büyük ihtimal uzaylılardan böyle düşünen adamlar var ya. Ulan kendi mediyete niye güvenmiyorsun? Yani Kanun Sultan Süleyman ve dönemi bu Süleyman üretecek bilgi birikimine tecrübeye sahip ya. Yani bunu çünkü o bilgiyi bilmediğin zaman muhayilen devreye giriyor... Tamam bu muhileyini tamamlıyorsun ortaya bir mistik yapı çıkıyor. Melekler gel böyle bir yani şuna bir İstanbul'u biz fethetmedik aslında canım şu heda Evliya Allah ee, gel ya, tamam onlar gelsin de ee, maddi zemini yani sen savaş tacısın bizim ee, yani genel kurmayı hiç böyle gider mi ee, maneviyatımız çok güçlü şehitlerimiz çok tarihte Ulan, Türkler şehitten başka ne vermiş şu hedef gelecek Evliyamız da çok hani diyor ya ee, köprü mü diyor ee, Ahmet Hamdi Tanpınar mı diyor? Nerede bir ya da Erol şey hatırlamıyorum. Nerede bir evliya kabri varsa orası Türk yurdutur diyor. Hı hı. Değil mi? Yani. Şimdi böyle bir savaş planı yapabilir misin? Yapamazsın yani. Kısaca şöyle, e, popülerlik iyidir. Hı hı. Çünkü bilginin toplumsallaşmasını sağlar. Ama vulgarize çok kötü bir şey. Özellikle yöntemi kaybetme kaybettiğimiz an ee, rasyonel bilgi üretme imkanını kaybederiz. E, toplumu mistizme ya da sofizme sürükleriz. Bugün biraz buna doğru gidiyor gibi geliyor bana. Hı -hı. E, hocam süremiz bitti. <gülüyor> çok <gülüyor> evet. teşekkür ederiz. E, bu arada ben şunu da söyleyerek e, aslında... Sonuna geldiğinde hocam e, müdahale ed edemedim böyle çok evet. da. İçimden de gelmedi süre bitti demek ama e, hocam, tam böyle konuya zorundayım. girdiğimiz anda süre bitiyor. <gülüyor> <gülüyor> e, gayet e, akıcı çok güzel, çok faydalı oldu. Benim şahsım adına da. Bu arada şunu da söyleyerek e, kapatmam lazım. Hocam hep öyle söyler. E, ben çok ümitliyim der. E, evet. Aynı şekilde ben de çok ümitliyim. Şundan dolayı e, son Osmanlı Araştırmaları Kongresi'ne işte ben de katıldım. Hocam da katıldı. Evet. Orada evet. E, 8 bilim tarihi Oturumunda bilim, tarihi ve felsefe. Felsefe, bilim ve felsefe İlk tarihi şey oturumunda fikirde. 8 oturum oldu ve yaklaşık 30'a yakın bildiride işte yani rasa tanelerden, astronomiden, ikinci yani. tabii hepsi doğrudan işte e, hatta analitik geometriden hmm, tutun hmm. pek çok şeyin en detayına işte e, hiç işte hmm, bilim hmm. yokmuş gibi bir şey e, tarihimizde böyle <gülüyor> garip e, anlamsız. <gülüyor> E, savunulması bile e, mantıksız olan şeyler. E, dolayısıyla e, ümitli olacağız. İnşallah e, yani da... bir şey söyleyeyim e, Safa Buyurun hocam. hocam. Başkalarının yanlışlarını düzelterek kendi doğrumuzu inşa edemeyiz. Bence da, bu, mi? bu tür eleştiri hiç yapmayacaksın. Şöyle Hı -hı. diyorlar, böyle desinler. Biz evet. işimize bakalım. Ya. Evet. Bu iş zaten bir cevap olmuş oluyor evet. kendi kendisine. Hocam evet. çok teşekkür, Bunla hocam teşekkür ederim. Bunla kapatmış zirvede zirvede olalım. Zirve de kapatalım. Değerli Tarif Masası izleyicileri Bugünkü programımızın sonuna geldik. Times of Türkiye YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Düşünmek kendi içine düşmektir. Bilim tarihindeki tarih bilim midir? Bilim de tarihsel bir şey.